Allahu Rabbi بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البحر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم ve bellona resuluna nebiyül <SessIS> kerim ve biz de o zalike min eşşakirîn Çok aziz ve pek muhterem ümurlar. Mauzu konumuz yine insan <Gülüşmeler> insan muhterem memniler. ömür boyu insan deyip konuşmaya başlasanız hatta ömrünüze ömür ekleseniz yine insan bitmez muhterem memniler.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 ser levhasını tezdin eden ayeti celileye mana veriyorum tekrar. Alemlerin Yüce Rabbi buyuruyor ki kitabı keriminde estaizu billah ve leqad kerramna beni adem biz ademoğullarını mükerrem kıldık. Yani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 şu cesediyle değil muhterem müniler. onun manasına yerleştiren yerleştirilen fazaili ilahiyye ile. onun için şair peşiyle okuyayım öyle diyor ya khadimel cismi kemtes ali hizmeti et talbur ribha fi mafihi husranın Akbil alen nefsi ve istek mi faydailer, fanta bil ruh ile bil cismi insan gör. Ey hayatını cismine, cesedine hizmetle, yemekle, içmekle, şehvetini tatmin etmekle geçiren insan zararı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 Maddi varlık ver görünümüne hizmetle koskoca bir ömrü zayi mi ediyorsun diyor. Etatluburlib hafi mafihi husranun. Öyle bir ticaret ki zararı önden görülüyor zaten. Nasıl devam ve ısrar edersin bu ticaretle? Akbil bil nefsi ve estekmil Buradaki nefsten murat ruhtur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 Biraz sonra göreceğiz muhterem Müslümanlar. Onun için ben peşinen cemaatime hemen şunu söylemek istedim. İnsanoğlu manasıyla, aklıyla, kalbiyle, ruhuyla, Allah'a teveccühüyle, Resulullah'a sıkı sarılmasıyla, Kur'an nuruyla dolup ibadet ve taat ve Mevlası itaat etmesiyle ancak insandır. Yoksa ne olacağını biraz sonra göreceğiz. Velakat kerlamna beni Adem Cenab-ı Hak buyuruyor. Biz beni Ademi, Adem ulularına Adem mükerram halk ettik. Ve hamelname üm vel bahur. Onları karada ve denizde, bir taraftan hayvanatı, binitleri, attan deveye halk ederek üzerine bindirdik. Denizlerde de gemiler, sefineler, kayıklar, motorlar halk etmek suretiyle onları gezdiriyoruz. Demek ki muhtemel Müslümanlar bu denizlerdeki güzel seyahatleri Cenab-ı Hak daha Kur'an inerken kullarına vaat ediyor. Yaa! Yüzyıllar, bin yıllar sonra olacağı Cenab-ı Hak Adem kulundan başlayarak müjde ediyor. وَمَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُمْ Devam ediyor varazaknahu minat ve onlara güzel güzel rızıklar temiz temiz rızıklar tayip burada katkısız temiz demek muhtemelen Müslümanlar Hatta rızkın tayyibını şöyle tarif eden de olmuş. Bir kimse şuradaki ticaret hanesinde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 Rasulullah'ın dilediği gibi, Kur'an'ın tarif ettiği gibi İslam'ın emirlerine muti nesil olarak yetiştireceksiniz. Rabbim acaba o günü görecek miyiz? Olan <gülüyor> sen milyar defa kahr olsan da Rabbimden ben, Rabbimden ben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 Asl-ı saadet'in nurunu bu necip millete çok görme diye dua ediyorum. Evet, varacak nahum minet temiz ve tif rızıklardan da onları mahzup kıldık. Elhamdülillah. Geçen derslerimde üzerinde durduğum işi hiç durmayacağım. Evet efendim. Ve faddalnahum ala kaselin mimmen halakna tasdila Cenab-ı Ay'in'in son da buyuruyor ki biz kullarımızı imanlı, aşklı ihlaslı gerçek mümin olan kullarımızı diğer mahlukat üzerine birçok yönüyle tafsil ederek ilahi faziletler verdik onları mümtaz varlıklar olarak insan yarattık buyuruyor Cenab-ı Halik Özil evet muhterem Müslümanlar gerçek mümin olmanın tadını Mevlamız bize çok çok tattırsın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 salihler muhlis kullar birinci zümre bu muhterem müslümanlar. Peygamberler mevhibeyi haktır, lütfu ilahidir. Peygamberlik çalışarak kazanılmaz muhterem müminler. Kapı camiinin yaşlı insanları da var. Eski hocalarımızı dinleyenler var içinizde. Onlar da devamlı olarak söylediler, duydunuz peygamberlik mevhibeyi haktır lütfu ilahidir bir kimse çalışarak kesbi olarak peygamber olamaz Cenab-ı Hak eltafını ve rahmetini taksim ederken Hazreti Adem'den Peygamber-i Efendimiz'e kadar 124 bin veya 224 bin enbiya peygamberler bunlardan kitap sahibi veya suhut verilen kişiler mursel diyoruz muhterem Müslümanlar. Rasul diyoruz. Kendinden evvelki rasuller tabi olan peygamberlere de nebi diyoruz. Enbiya zümresi. Ben peşinden dua ediyorum. Rabbimiz bütün enbiyanın tabi ama nebi zişan efendimizin şefaatine cümlemizi mazhar kılsın inşallah. <Gülüyor> muhterem Müslümanlar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 Güzel günler göster Allah'ım diye iltica ediyoruz. Bütün bu alem <gülüyor> Levla keleme halaktul eflak. Muhammedim. Muhammedim. Eğer sen olmasaydın bu eflakı, bu alemi, cennetleri ve nimetleri, dünyadaki bütün devlet ve saadetleri yaratmazdım buyuruyor Cenabı.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 Teveffena müslimine ve elhidna Salih'in Ya Rabbi son nefesimizde bizi Müslüman olarak nezdine çek. Mahşerde de salih kullarına ilhak eyle. Huzurullaha varırken Hazreti Muhammed'in sancağı altında ve salih kulların içerisinde çağır bizi ya Rabbi. Bunlara şeytan da zarar veremiyor muhtemelen Müslümanlar. Ya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 Cenab-ı Hak böyle buyuruyor şeytana millet ve ömür verirken inna ibadi leyseleke aleyhim sultan ben isterseniz kendi tabirimle şöyle söyleyeyim ey me'un elinden geleni yapmaktan geri kalma benim gerçek kullarıma sen zarar veremezsin buyuruyor Cenab-ı Hak diğer i cellede onların sağından geleceğim Solundan geleceğim, önünden varacağım, arkasından geleceğim. وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرَهُمْ شَاكِرٍ şükredenlerden bulmayacaksın ama ey alemlerin Rabbi, onlara varlığımı, benliğimi göstereceğim diyor şeytan aleyhillâne. Ancak şöyle diyor, اِلَّا اِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ Onun içerisinde, onlar içerisinde, 24 ayar altın gibi muhles kullara ben bir zarar edemem diyor. Müslümanlar. Aa, efendim? Aa, ah. 24 ayar altında bakır karışık olmaz ya muhterem Müslümanlar taraflar öyle derler. 22'si bile oldukça tertemiz pırıl pırıl. Öyle olunca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 her an Rabbisi ile beraber peygamberimiz Zişan Efendimiz hep duyuyorsunuz tabi söylüyoruz uyuyorlar kalkıyorlar namaza duruyorlar Ayşe Validemiz uyudunuz ama ya Resulallah ya Ayşe tenamu aynaya vela mu kalbi gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya Ayşe buyururlar 24 saat kalp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 yok hocam öyle değil sen bize Allah'ımızın kurbiyetinden bahset biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız eh gelecek şuna sağ olursam yine derse çıkacağım inşallah <gülüyor> muhterem <gülüyor> bin kardeşlerim. Ya. ya ağzımızın tadı kalbimizin tadı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 hiç günah işlemeyen hatası olursa hatası olursa yaşlarıyla hemen istiğfarar sarılan kul muhterem müminler hata günah işlemezler bunlar hocam ona bir misal verir misin Cüneydi Bağdadi'nin hem mürşidi hem de dayısı Seriüs Sakati Hazretleri bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor Serius Sakati Hazretleri bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Sormuşlar: "Efendim o hatanız nedir?" diye Serius Sakati'ye. Kadısallahu sirahul khafi vel celil. Mahşerde Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Bir gün diyor, "Bağdat çarşısı yanıyor" dediler. Bir gün Bağdat çarşısı yanıyor dediler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 ben alemlerin sultanı olan rabbe kul olunca o bana öyle salahiyet verdi ki diyor dünyanın her tarafında emrim geçer arz üzeri benim mülkim gibi tasarrufumdadır diyor senin gibi hudutları belli bir yerin sultanına benim ihtiyacım yok diyor mülki azamı mümülki yine böyle birine devrin sultanı benden ne dilersen dile efendim diyor Ozat diyor ki, senden ne dileyeceğim? Senin tattığın benim kulum diyor. Veli kulların sözleri çok manidar muhterem Müslümanlar. Senden ne dileyeceğim? Senin tattığın benim kulum diyor. Efendim bunu hiç anlayamadım diyor. Sultan öyle diyor. Bunu anlayamadım. Sen nefsinin kulusun, nefisse benim kulum diyor. Mesela bu. Hey hey...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 Aşk erine bir uğrayalım, geçelim isterseniz. Ha? Kapı caminin muhterem cemaati. Mevlana'ya aşk erine bir uğrayalım, geçelim isterseniz. Bu manada öyle diyor. Yarab bizi en doğru yâilers. Öyle diyor Mevlana'mız. Men bende şudem, bende şudem, bende şudem. Men bende be haclet, be serüf şudem.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 soruyorlar ne yapıyorsunuz hocam diye. Şöyle cevap veriyorum Müslümanlar. Sultanı kainatın, İmamul Enbiya'nın, cenab Mustafa Muhammed Mustafa'nın dergahına istida verdim diyorum. Peygamber Efendimizin dergahına istida verdim. Eğer gelecek cevap ölçün tuttu, köleliğe kabul olundun deyiverirse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 Dudağınız Hazreti Muhammed'in eşeğinde, eşeğinde yanınız Fahri kainatın izinde olsun inşallah oda. bizi bu büyük neşeden ayırmasa. <gülüyor> Mutanemimiler, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen peygamberler ve veliler. Hani ela inn evliya Allahi. La kafun alehim ve lahum yahzanun diye okuyoruz ya. Allah'ın veli kulları için korku yok. Kapı caminin muhterem cemaatlıyor musunuz? Allah'ın veli kulları için dünyada korku yok, ölürken korku yok, kabirde korku yok, mahşerde korku yok, sıratta korku yok. La kafun alehim korku yok ve lahum yahzanun. Onlar cennette dereceleri düşük olacak diye mahzun da olmazlar. Melekler onlara, melekler onlara daha dünyadan giderken müjdelerler. Tetenezzelu aleyhimul malaikatu el la tahafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cenneti el lati tunteda'un. Rabbinizin vaad ettiği cennetle şimdiden sevinin. Müslümanlar Yahu siz cehennemin kapısını açıp da niye zili korkutayım fazla Allah'ınızın aşkına? Ben meşrebim bu. Daima cennetin kapısını açık tutuyorum, cennete doğru, cennete doğru, cennete doğru Müslümanlar. Efendim, <gülüyor> ümit ve yine ümit ve yine ümit. İstanbay Esio. Wa la teh esoomir rohiillah. Inna hu la ya esoomir rohiillahi illa al qomul kaafirun. Ama asilere gelince onu da söyleyeceğiz ayrıca. Evet. Mümin kardeşim daima ümitliyiz Rabbimiz ezâfına ama şarkılacak inşallah o Teala. O veli kulların sıfatından bahsederken tanımak için şöyle ayet okuyup vereyim kısaca. Ellezine amanu ve kanu yettequ. İman etmişler ve 24 saat, 365 gün, bir ömür boyu <gülüyor> iman neşesi ve itikad Ittika. Güneşin, günahın küçüğünden de sakınmışlar. Allah ile beraber olmuşlar. ve kullar bunlar. Birinci zümre bu. Üzerinde durursanız, söz uzağ gerkalanın der isen fehvasınca saat biter. İkinci zümre, muhterem Müslümanlar, günahkar Müslümanlar. Evet. Birinci zümre, günahtan azami sakınan, Allah'a kul ve ümmet olmanın şerefiyle, ile, ittika ile şahlanan şarika ve zirve insanlar. İkinci zümre, yine Kur'an'a göre, esenüdülah ve آخر النعترف بذنوبهم خلط أملا صالحا وآخر سليما. Hem günah işliyor, hem ibadet ediyor. Ya, ya.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 36 milyon litre içki tüketilmiş. 6 ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş. Hatta geçen 5 senede sıralıyor. Falan senede filan miktar, filan senede filan miktar. Muhterem Müslümanlar. Çok garip. Şu gördüğünüz bir gazetenin kupürü.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 Müslümanlar. Türkiye'deki boşanmaların yüzde 80'i, aile içi şiddet ve kavgaların yüzde 70'i, ızla geçmeler ve tecavüzlerin yüzde 60'i, cinayetlerin yüzde 85'i, trafik kazalarının yüzde 61'i, intiharların yüzde 58'i içkiden ve alkolden geliyordu. Başla ve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 bunu kontrol ediyoruz diyor. Muhtar Müslümanlar bu büyük günah işleyen hem de ibadet eden. Kur'an tabiriyle ve aharu na'terufu bi zunubihim xalatu amelen salihan wa ahra İbadetle maşiyeti devamlı bir gene karıştırıyor bu aslanı. Ya ya ya bir gün bakıyorsunuz cami kapısında, ertesi gün bakıyorsunuz meyhane kapısında faraza. Halbuki ise Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim gerçek müminler müttakilerdir diyor. Ve muhterem Müslümanlar, Buhari, Müslim hadisi, muttefakun aleyh bir hadis-i Bakınız, sizi de beni de biraz korkutan bir hadis okuyayım size. La yazni'z zani hīne yaznī ve huve mümin ve la yeşrabu'l hamre hīne yeşrabu mümin.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 İkinci manada muyiddin Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Bakınız muhterem müminler muyiddin Arabi de bu hadis-i şerife çok latif bir mana vermiş. La yezniz zanihine yezdi ve huve müminun bi'adab-i cehennem. Cehennem azabına inandığı halde bu kimse zina edemez diyor. O anda cehennem azabına inanmıyor. Azabı hatırlamıyor. Sadece nefsinin keyfini tatminle meşgul oluyor. وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ اِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنِ İçkiyi isterken... Hani kader tokuşturuyor ya... O anda cehennem ateşi hiç aklına gelmiyor. O anda cehennem ateşine inanmıyor diyor. Onun için içiyor. Yoksa o anda...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 hatun aman vakit geçiyor çabuk sabahı hazırla filan bir gün hatunun şurasına gelmiş ya oruç tutmuyorsun bizim işimize karıştı sahurda iki ayağımızı bir pabuza koyuyorsun filan deyince yahu sahura kalkmayayım da, da yerli kevurun olayım demiş <gülüyor> ramazanı şerifte muhterem Müslümanlar bakıyorsunuz ey güzel filan dolup taşıyor saflar camiler filan daha bayram sabahı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 Has ve salih kullar, günahla ibadeti birleştiren günahkar kullar, üçün yüzümre münafıklar, ki tabi izaha şiddete ihtiyaç var, çünkü vaktim de yok tabi, sadece firiş veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenabı bir buçuk sayfa ile suratu münafiqun diye Müslümanlar uyanık olsun diye münafıklardan bahsediyor, aziz cemaat, bunlar.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 Ümmetim üzerine en çok korktuğum münafık dili söz yapan münafık diyor. Sözü lafı becerip ümmetimin gençliğini hassa ızlal ve ifal etme gücüne sahip münafıklardır diyor. Çünkü surete bakıyorsunuz müslüman gibi yaşıyor ama içeriden bakıyorsunuz ya, ya. müminler uzatmayacağım sözü çok şey söylemek isterim size <gülüyor> fakat dam alça değnek kalkmaz. Ya. Ya. Onun için gelin Rabbimize ahdedelim ve isteyelim ya Rabbi bizi iki dışı başka insanlardan kılma diye. Ya. Ben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 kelle kulak yerinde teaccüp edersin ve in yekulü tesmali kavlihim konuştular mı gayet tümtüraklı konuşurlar baya da dinletirler ya ya ke ennehum huşubun de kuran benim sözüm değil ke ennehum huşubun musennede dayanmış ve düzeltilmiş kerestelere benzerler dayanmış ve düzeltilmiş kerestelere benzerler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 onlar korkunç düşmandır Hazret Muhammed'im. Allah onlarla mukatele etsin. Ne acı baldatılmışlar. Evet dördüncü zümreyi de hemen kısaca söylüyorum muhterem Müslümanlar. Estaizu billah. İnnel lezîne min ehlil kitâbü vel fi fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ulâikehum şerrul beriye. Onlar ki kafirler ve müşriklerdir. ehli kitap ve putperestlerdir. Allah'ı düşman seçenin akibeti korkunçtur. Akılla onu idrak edemezsiniz. Onu ancak Allah bilir. Kafirler ve müşrikler onlar ateşte ebedi ve daim kalacaklar. Ulaikehum şerrul beriye. Yaratılmışların mahlukatı ilahiyenin en şerlisi onlardır diyor kelamı ilahi ve Kur'an-ı Kerim. Evet. <gülüyor> müşrikler ve kafirler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 Buyurun aşk ile kelime-i şahadet. <Gülüyor> <Gülüyor> eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kelime-i tayyibey, münceyi mübarekesiyle mevla cümlemize gülerek çene kapamak nasibi mukadder eylesin inşallah. <Gülüyor> Hakı hak bilip hakka itbak, batılı batıl bilip batıldan işne abileyen zümreyi salihine ilhak buyursun.